Onlara yeryüzünde bozgunculuk etmeyin denildiğinde biz ancak düzeltiyoruz diye cevap verirler. Allah-u Teala yeryüzünde bozgunculuk etmemeyi bütün kullarından istemiştir. Yeryüzü düzene konduktan sonra orada fitne fesat çıkarıp huzuru bozmayın. Araf 56.85 Şunu bilin ki Asıl bozguncular onlardır ama bunu anlamazlar. Onlara siz de diğer insanlar gibi iman edin denildiğinde biz de o beyinsizler gibi mi inanalım derler. Şunu bilin ki asıl aptal ve düşüncesiz olan kendileridir ama bunu da bilmezler. Münafıklar din uğrunda canlarını tehlikeye atmaktan, zorlukları göğüslemekten,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 şu ayette olduğu gibi, hakikati kabul etmemek için direnen kafirlerin ileri gelenlerini şeytanlar dinitelendirmektedir. Her peygambere insan ve cin şeytanlarını böylece düşman ettik. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldayıp dururlar. Enam 112 Bu konuda daha fazla bilgi için bu ayetin dipnotuna bakınız. Oysa Allah onları maskaraya çeviriyor ve onları azgınlıkları içinde şaşkın şaşkın süründürüyor. Müminlerden gönüllü olarak yüklü miktarda sadaka verenlerle biri de ancak güçlüğünün yetinden başka verecek bir şey bulamayan kimselere alay edenler var ya Allah da onlarla alay edecektir. Onlar için elem verici bir azap vardır. Tevbe 79 Aslında Onlar Daha önce gizledikleri Günahlar karşısına çıktığı için Böyle söylediler Dünyaya tekrar gönderilselerdi Kendilerine yasaklanan şeyi yine yaparlardı Çünkü onlar gerçekten yalan söylüyorlar Enam 28 Biz onların kalplerini ve gözlerini Haktan çeviririz Daha önceleri İnanmadıkları gibi yine iman etmezler ve onları azgınlıkları içinde bırakırız. Öylece bocalayıp dururlar. Enam 110. Allah'ın saptırdığı doğru yola iletecek yoktur. Allah'ın onları azgınlıkları içinde bırak bırakır da şaşkınlıkları içinde bocalayıp dururlar. Araf 186. Şayet Allah insanlara çabucak İstedikleri iyilikler gibi hak ettikleri kötülükleri de hemen verseydi, onların sonu derhal gelir ve yok olup giderlerdi. Ama biz huzurumuza çıkarılacaklarına inanmayanları azgınlıkları içinde şaşkın bir halde bırakırız. Yunus 11. Biz onlara acıyıp içinde düştükleri sıkıntıyı gidersek, onlar yine de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 Allah ışıklarını söndürmüş ve kendilerini zifiri kalanlıkta zifiri karanlıkta bırakmıştır. Artık hiçbir şeyi göremezler. Bu ayette gerçekte iman etmedikleri halde iman ettiklerini söyleyen münafıkların hali tasvir edilmektedir. Onlar biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik. Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı ve onun getirdiği Dini kabul ettik derken etrafını aydınlatmak için ateş yakan adama benzerler. Ateş yakan adamın ateşin aydınlığından faydalanması gibi onlar iman ettiklerini söyleyerek dünyada Müslüman olmanın imkanlarından faydalanırlar. Ama yalancı oldukları eski inançlarından vazgeçmedikleri için iman ettik demeleri onlara bir fayda vermez. Yaktığı ateş sönünce de zifiri karanlıkta kalan kimse gibi onlar da öldükleri andan itibaren her şeylerini kaybeder hem kabirlerinde hem kıyamet gününde imansızın zifiri karanlığında kalırlar. Artık onlar sağır, dilsiz ve kördür. Tutukları yanlış yoldan geri dönmezler. Çünkü gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler kör olur. Haç 46. Aitinde belirttiği üzere kalbin gerçeği hissetmesi önemlidir. An dolusun size vermediğimiz imkanları biz onlara vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalpler de vermiştik. Fakat ne kulakları ne gözleri ne de kalpleri onlara hiçbir fayda sağlamadı. Ahkaf, 26 İnkarcıların gerçeği duymadıkları, görmedikleri ve dile getirmedikleri şu ayetlerde de belirtilmektedir. Kafirleri gerçeğe davet eden kimsenin hali, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymadan hayvanlara seslenen çobana benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü akıllarını kullanmazlar. Bakara 171 Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış bir takım sağır vadi sizlerdir. Allah, dilediğini saptırır, dilediğini de dost doğru yolu bir yola üretir. En'am 39 De ki, ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum ama sağırlar uyarıldıkları zaman çağrıyı duymazlar. Enbiya 45 sen, sarılara sesini duyurabilir misin? Körlere veya apacık sapıklıkta olanlara yol gösterebilir misin? Zuhruf Kır Veya, onların durumu zifri karanlıkta, gök gürültüsü ve şimşekler arasında boş olan yağmura tutulmuş kimselerin haline benzer. Böyleleri, yıldırımın sebep olacağı ölümden korunmak için, parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Allah kafirleri ilim ve kudretiyle kuşatmıştır. Bu ayette 17. ayetteki temsilin bir benzeri verilmektedir. Buna göre zifiri karanlığa andıran şüpheleri içinde bocalayıp duran münafıklar yeryüzünü canlandıran yağmur gibi Gönülleri dirilten İslam dini ile özellikle onun gök gürültüsünü ve şimşek çakmasını andıran kafirlere yönelik tehditleriyle karşılaşınca ne yapacaklarını bilemediler ve onlar tıpkı yıldırım düşmesinden korkup da ondan korunmak için parmaklarıyla kulaklarını tıkayan adamın şuursuz hareketine benzer davranışlar sergilemeye başladılar. Nesefi Tefsir Çakan şimşek neredeyse gözlerini kör edecek. Şimşek etrafı aydınlattıkça onun ışığında yürürler. Karanlık çökünce oldukları yerde çakılıp kalırlar. Eğer Allah dileseydi onların kulaklarını sağır gözlerini kör ederdi. Çünkü Allah her şeye kadirdir.